2501, Namazın Mahiyeti ve Rükünleri, Ümmü Kays bin Tumihsan radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam yaşlanıp biraz şişmanlayınca, namaz kıldığı yerde bir sütun bulundurdu namazda ona dayandı. 2502, Kıraat, i̇bn Abbas radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam kıraatını Bismillahirrahmanirrahim ile başlatıyordu. 2503, Kıraat, HZNF radıyallahu anh anlatıyor. Ben, Resulullah aleyhissalatu vesselam, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman radıyallahu anh ile birlikte namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin Bismillahirrahmanirrahim okuduklarını işitmedim. 2504, Kıraat, İbnu Abdullah İbnu Muyafer rahimehullah anlatıyor. Ben namazda bismillahirrahmanirrahim okumuştum. Babam işitti. Bana. Oğulcuğum. Bu yaptığım bir bidattir. Bidattan sakın dedi. Ben Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından her kimle karşılaştı Hepsinin de bidattan nefret ettiği kadar bir başka şeyden nefret etmediğini gördüm. Babam sözlerine şöyle devam etmişti. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselam ı -a. Hazreti Ebu Hazreti Hz. Ömer'le, Hz. Osmanlı'la radıyallahu anh'ın namaz kıldım. Onlardan hiçbirinin bunu besmeleğinin okunacağını okuduklarını işitmedim. Onu sen de okuma. Sadece Elhamdülillahi Rabbil Alemin de 2505 Kıraat H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam ikinci rekattan kalktığı zaman kıraati elhamdülillahilabil alemin ile başlatıyor ve sükür etmiyordu. 2506 Kıraat H.Z. Ebu Hüreyre Radıyallahu an. anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki Kim Fatiha-i Şerife suresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz ne kıstır. Bu sözü üç kere tekrarladı eksiktir. Ebu Hüreyre radıyallahu amhiye, bil imamın arkasında bulunuyorsak ne yapalım diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Yine de içinden oku. Zira ben Resulullah aleyhissalatu selamın şöyle söylediğini işittim. allah Teala Hazretleri bir hadis-i kudside buyurdu ki. Ben kıraati kulumla kendi aramda iki kısma böldüm. Yarısı bana ait. Yarısı da ona. Kuluma istediği verilmiştir. Kul. Eh. Hamdülillahi alemin. Hamd alemlerin Rabbine aittir deyince aziz ve celil olan A. A. h kulum bana hamdetti per. Er-Rahmanir-Rahim deyince A. A. h kulum bana cennette bulundurur. Malikiyevmiddin ahiretin sahibi deyince azgahe kulum beni teciz ve taziz etti büyük dedi der. İyarken Abu'dü ve İyarken İstin yalnız sana ibadet eder. Yalnız senden yardım isteriz deyince -ı -ı ah hı bu benimle kulum arasında bir taahhüttür. Kuluma istediğini verdim per. İhtina se al müstakim al izne en amti aleyhim gayri mağrubi aleyhim ve meğdabiyim. Bizi doğru yola sevk et. O yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoludur. Bura bağ uğrayanların mera belete düşenlerin değil." dediği zaman Allah "Bura kulumundur. Kuluma istediğim verilmiştir." buyurur. 2507. Kıraat. Bu Davud'da gelen bir rivayette şöyle denmiştir: "Bana Resulullah Aleyhissalatu selam haydi. Git de Medine'de ilan et ki sadece Fatiha suresi de olsa Kur'an'dan bir parça okumadık kıldığımız namaz namaz değildir. Dedi ve başka bir şey ilave etmedi. 2508. Kıraat Rednin zikrettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Kıraatsiz namaz sahih değildir. Bilesiniz. Resulullah aleyhissalatu ve selam bize her ne duyurdu ise biz de size duyurduk. Bize gizli tuttuğunu biz de size gizli tuttuk. Bu açıklama üzerine bir rap ona, Ey Ebu Hüreyre, Fatihaya herhangi bir ilavede bulunmazsam yeterli midir ne dersin diye sordu. Ebu Hüreyre dedi ki, bu sual aleyhissalatu ve selama da sorulmuştu. Şu cevabı verdi, bununla iktifa edersen sana yeter. de bulunursan senin için daha hayırlı ve etal olur. 2509, Kıraat, Ebu Sayyid Allahu an anlatıyor. Namazda Fatiha süresi ile kolaya gelen bir miktar Kur'an ayetini okumakla olunduk. 2510 Kıraat H.Z.Cabi radıyallahu anh demiştir ki, Kim Fatiha'yı okumadan bir rekat namaz kılarsa, imamın arkasında bulunmadığı takdirde namaz kılmış sayılmaz. 2511 Kıraat Vail İbn-i Hücre radıyallahu anlatıyor. Resulullah ve selamın gayri mağlubi aleyhim ve la dalgını okuyunca amin dediğine ve bunu söylerken sesini uzattığını işittim. Bir başka rivayette şöyle gelmiştir. Bunu söylerken sesini yükselttiğini işittim. 2512 Kıraat H.Z. Bilal Allahu anh'in söylediğine göre ve vesselama Ey Allah'ın Resulü! Amin de beni geride bırakma demiştir. 2513 Amin demenin fazileti Ebu Hübeyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, İmam amin deyince siz de amin deyin. Zira kimin amini meleklerin aminine tevafuh ederse geçmiş günahları affedilir. İbn-i der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam amin derdi. 2514 Amin demenin fazileti Buhari'de diğer bir rivayette şöyle gelmiştir. Karı okuyucu amin deyince siz de amin deyin. Zira melekler amin der. Kimin amini meleklerin aminine tevafu ederse geçmiş günahları affedilir. 2515 Namazda okunan Sule Ebu Bülber adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam sabah namazında altmışız arasında ayet okurdu. 2516 Namazda okunan sure Amir İbn Ureyni rivayet an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selamın sabah namazında İhlas Şemsü'l-Kürre Suresini okuduğunu işittim. 2517. Namazda okunan sure. Abdullah İbn Saib buyurullah an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bize Mekke'de sabah namazı kıldırdı. Müminin süresini kıra buyurarak namaza başladı. Hazreti Musa ve Harun'un zikrine gelince veya Hazreti İsa'nın zikrine. Ravi burada tereddüt etti. Resulullah aleyhissalatu selamı bir öksürük tuttu. Hemen rüküye gitti. 2518 Namazda okunan sure. Cabir i̇bn Semure radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam sabah namazında kafra kuran-ı mecik ve benzeri bir süre okudu ve Vesselam diğer namazları hafif kılırdı 2519 Namazda Okunan sure İbni Abbas Rabiyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Cuma günü Sabah namazında Elif Lam Bin Tenzil Es Sece, Ve Hel Eta al minet Sanihinun Minetre, sürelerini okurdu. Yine Resulullah ve Vesselam Cuma namazında Cuma ve Minafikün sürelerini okurdu. 2520 namazda okunan sure. Hurreya rahimehullah anlatıyor. Hz. Ebubekir es. Sübhi kebrayy Allahu an sabah namazını kıldırdı. Namazın her iki rekatinde Bakara suresini okudu. 2521. Namazda okunan sure. Süfyan ise İbnü Umey'den hanefî der ki: Ben Yusuf suresini Osman bin Affan da diyallahu sabah namazlarındaki kıraatinden öğrendim. Çünkü o bu sureyi çok sık okurdu. 2522, namazda okunan sure, İbn-i Mesud Rabiyallahu Anh'tan anlatıldığına göre, sabah namazının birinci rekatinde enfalden 40 ayet kadar, ikinci rekatinde ise mufassal surelerden birini okumuştur. 2523, namazda okunan sure, Amir İbn-i Rabiyallahu Anh demiş ki, H.Z. Ömer İbn-i Hattab Rabiyallahu Anh'ın arkasında sabahı kıldık. Namazda Yusuf ve Haç surelerini ağır bir kıraatle okudu. Bunun üzerine amire. Öyleyse secir doğarken namaza başlamış olmalıdır dendi. O da. Evet diye cevap verdi. 2524. Namazda okunan sure. Muaz İbnu Abdillah el anlatıyor. Cüheyne kabilesine mensup bir zat bana. Resulullah aleyhissalatu vesselamın re sabah namazının her iki rekatinde de izah zülzile suresini okuduğunu işittim. Bilmiyorum, unutarak mı böyle yaptı? Bilerek mi okudur dedi. 2525. Öğle ve ikindi mevazları. Ebu Katada radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam öyle de ilk iki rekatte Fatiha ile iki süre okurdu. Son iki rekatte de Fatiha'yı okur. Bazen de ayeti bize işittirirdi. Birinci rekatte kıraatı uzunsa ikinci de o kadar uzatmazdı. İkindi ve sabah memazlarında da böyle yapardı. Ebu Davud, bir rivayette şu ziyade Şamil'dir. Onun ve selam halk birinci reklata yetişebilsin diye böyle yaptığını zannederdik. 2526, öğle ve ikindi memazları. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma demiştir ki, Resulullah'ın öğle ve ikindi memazlarında kıraatte bulunup bulunmadığını bilmiyorum. 2527, öğle ve ikindi memazları. Cabir İbn Semure radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam öğle ve ikindi Yâşe suresini okur. İkindi de dahi aynısını yapar. Sabah namazında bundan daha uzun bir kıraatte bulunurdu. 2528. Öğle ve ikindi namazları. El Berer radıyallahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selamın arkasında öğleyi kılmıştık. Kendisinden Lokman ve Zariyat sürelerinin ayetlerini teşpeşe işitiyorduk. 2529 Öğle ve ikindi namazları i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir namazda secde edip sonra kıyama kalktı ve lükü yaptı. Cemaat onun Elif lam tenzile secde tüyü okuduğunu gördü. 2530 Öğle ve ikindi namazları Mervan İbn-i anlatıyor. Bana zeyt ibn Sabit radıyallahu anh dedi ki, sen niye akşam namazında kısa rul mufassal denilen kısa surelerden okuyorsun? Ben Resulullah aleyhissalatu ve selamın tulat okuduğunu işittim. Ebu davudun rivayetinde şu ziyade var. Dedim ki, tulat nedir? Bana el ara, öbürü de el enab diye cevap verdi. 2531, öğle ve ikindi namazları. Ümmül Fadıl Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın akşam namazında ve Mürselat-i suresini okuduğunu işittim. Bundan sonra artık bize ruhu kabz edilinceye kadar hiç namaz kıldırmadı. 2532 Öğle ve ikindi namazları H.Z. Ayşe Allahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Araf suresiyle akşamı kıldırdı. Suresi ikiye bölerek her iki rekate bir parçasını okudu. 2533 Öğle ve ikindi namazları. Cübe İbn Mutim Abiyyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve akşam namazında ettur suresini okurken işittim. 2534. Öğle ve ikindi namazları. Ve bu Osman El Neki anlatıyor. İbn Mesud Abiyyallahu anh'ın arkasında akşam namazı kılmıştım. Namazda kılavalla hüdi okudu 2535 öğle ve ikindi namazları Abdullah İbn ve İbn Mesud anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu vesselam akşam namazında Hamimet Suresi'ni okudu 2536 öğle ve ikindi namazları Ebu Abdullah es-Sunabihi anlatıyor Hz. Ebu Bekir Radıyallahu -e anh hilafeti sırasında Medine'ye geldim arkasında akşam namazını kıldım İlk iki recatinde Fatihah ile Kısırul Mufassal denen kısa surelerden birer sure okudu. Sonra üçüncü recate kattı. Ben ne okuyacağını işitmek için hemen kendisine elbisem elbisesine değecek kadar yaklaştım. Fatiha ve beraberinde Rabbinizle rüy kulu ve heblene. Min rahmeten inneke entel vehhab. Rabbimiz bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi saptırma katından bize bir rahmet lütfet. Sen çok lütfelenlerdensin. Ayetini okuduğunu işittim. 2537. Yatsı namazı. Müreide radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam yatsı namazında Reshmi ve duha ha ve benzeri sureleri okurdu. 2538. Yatsı namazı. El Berar radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir yolculuk sırasında yatsıyı kılımıştı. İki rekâtin birinde ve zeytini okudu. Sahihede şu ziyade yer alır. Seçerek rahatça ondan daha yüzekinse erastlamadım. 2539. Yatsı namazı. Nafi anlatıyor. İm Ömer adıyla Allahu anhumat başına namaz kılınca dört rekâtin her birinde Fatihayı ve Kur'an'dan bir sureyi okurdu. Bazen de Farz namazın bir rekatinde iki ve üç süre birden okurdu. Akam namazının iki rekatinde aynı ekinde Fatiha ve birer süre okurdu. 2540 Yatsı namazı An-i Muşvay an-ebihi an-cebih anlatıyor. Mufassal sürelerden uzun olsun, kısası olsun hiçbiri yoktur ki. Ben onu Resulullah'ın namaz kıldırırken okuduğunu işitmemiş olayım. 2541 Yatsı namazı Z. Aşer Adıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam askeri bir birliğin başına bir adamı komutan yapmıştı. Bu zat arkadaşlarına namaz kıldırırken, her seferinde kıraatını Kulahuallahu Ahat ile tamamlıyordu. Döndükleri zaman durumu Hazreti Peygamber'e söylediler. Aleyhissalatu Vesselam, sorun ona niçin öyle yapıyormuş buyurdu. Dediği gibi kendisine sorulmuştu. Çünkü o, Rahmanın sıfatıdır. Ben onu okumayı seviyorum diye cevap verdi. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam ona bildirin. Allah onu seviyor müjdesini verdi. 2542 Yatsı namazı Şakik İbnu Seleme rahimehullah anlatıyor. Bir adam İbnu Mes'ud'a gelerek "Ben bir rekatte bu fırsat tamamını okudum." dedi. İbnu Mes'ud anh da buyur Allahu anta şiir mırıldar gibi mırıldar. Meyve döküştürür gibi döküştürür müsün? Olmaz öyle şey. Resulullah ve Vesselam tek rekatte birbirine denk iki süre okurdu. Bir rekatte, İkeribet ve El-Hakka süre yerini, Bir rekatte Vettür ve Rezabiyyat süre yerini. Bir rekatte İzzabakat ve İzabakat ve Nün Bir rekatta Se'e ve Sahi ve Ben-Naziyat süre yerini, Bir rekatte Eylül İl-Mutafifin ve Abeze süre yerini, Bir rekatte, El-Müddesi ve El-Bizemmil surelerini, bir rekatte El-Eta -la -E -E -E -E e ve La-Uksimu bir-Mil kıyamet surelerini, bir rekatte amme El-Önger-i Mürselat sürelerini, bir rekatte de eduhan ve İzhaş Şemsükül-Lilat sürelerini okudu. Bu rivayet, metin olarak Ebu Davud'un rivayetidir. Ebu Davud, bu i̇bn Mesud'un telifidir demiştir. Bunu al ve Esvet'den kaydeder. Diğerleri, sureleri zikretmezler. 2543 Yatsı namazı Ebu Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam gece namazına kalktı ve sabah vakti gelinceye kadar namaza devam etti. Namazda Kefereyet okudu. O da şu mealdeki ayettir. Onları azap edersen doğrusu onlar senin kullarındır. Onları bağışlarsan, güçlü olan, hakim olan şüphesiz ancak sensin. Maide 118 2544 Yatsı namazı, Ebu, Selam anlatıyor. He, Z, Omer, Rabiallahu anh, halka akşam namazı kıldırmıştı. Namazda kıraatte bulunmadı. Namazdan çıkınca kendisine, Kur'an okumadım dendi. Rükü ve secdeler nasıl oldu diye sordu. İyi oldu dediler. Öyleyse, tamamdır dedi. 2545, Cehri okuma, Ebu Hüreyre, Radıyallah'u anh, demiştir ki, Kur'an her bir namazda okunur. Resulullah aleyhissalatu ve selam bize hangilerini işittirmişse biz de size işittiriyoruz. Hangilerini de gizlemişse biz de size gizliyoruz. 2546. Cehri okuma. Ebu Kadde radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bir gece evinden çıkmıştı. Hazreti bu Bekr radıyallahu anh'e uğradı. Alçak sesle namaz kılıyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'e uğradı. O da yüksek sesle namaz kılıyordu. Ravi der ki, Resulullah'ın yanında toplanınca aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Ey Ebu Bekr sana uğradım, sen sessizce namaz kılıyordun. Ebu Bekr, ben konuştuğum zat Zülcelal'e sesimi işittirdim. Ey Allah'ın Resulü cevabını verdi. Hazreti Ömer'e, sana da uğradım Sen yüksek sesle namaz kılıyordun dedi. O da şu cevabı verdi. Ey Allah'ın Resulü. Uyuklayanı uyandırıyor. Şeytanı da uzaklaştırıyordum. Hasan Basri rivayetinde der ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekre. Ey Ebu Bekre sen sesini biraz yükselt dedi. Hazreti Ömer'e de sesini sen de biraz alçalt buyurdu. 2547 Cehri okuma. H.Z. Ebu Hüseyre Allahu anh'ten yapılan rivayette. Bu kısa aynen zikredilir. Ancak Hazreti bu bekle. sesini biraz yükselt, Hazreti Ömer'e, sesini biraz alçalt dedi cümleleri zikredilmez, fakat ziyade de bulunur. Ey bir seni, şu süreden ve şu süreden okurken işittim dedi. Bilal cevaben, Kur'an tatlı bir kelam, Allah onu kısım kısım yapıp bir araya getirdi dedi. Sonunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hepiniz isabet ettiniz buyurdu. 2548 Cehri Okuma El-Beyazi Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Recep'in namaz kılmakta olan insanların yanına geldi. Kıraatte sesleri yüksekti. Hemen. Namaz kılan kimse Rabbine da hususi konuşmada bulunuyor demektir. Öyleyse ne şekilde da bulunduğuna dikkat etsin. Kur'an'ı birbirinize cehren okumasın dedi. 2549 Cehri Okuma Ebu Füreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselamın geceleyin kıraatı bazen yüksek sesle, bazen de alçak sesle olurdu. 2550 Cehri Okuma Abdullah İbni Şeddıt anlatıyor. Ben Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ben üzüntü ve hüznüm yalnız Allah'a açarım. Mealindeki ayeti Yusuf 86 okurken boğuk boğuk çıkan sesini en arka safta olduğum halde işittim. 2551. Cehri okuma, Semre İbni Cuncub adıya Allah'u an anlatıyor. Namazda iki sekte hatırımda kaldı. Dedi, İmam Allahu Ekber dedikten kıraata başladığı ana kadar geçen sektedir. Diğeri de Fatiha ve Zammı süreyi okuyup bitirince rüküya gitme sırasındaki sektedir. Hadisi rivayet eden Hasan Basri der ki, Bunun üzerine İmran İbn Hüseyin ona karşı çıktı ve tek, sekte olduğunu söyledi sonunda Medine'ye u Bey İbnü yazıp sordular. Mübeyyir verdiği cevapta Semire'yi tasdik etti. Bir diğer rivayette Kura'dan çıkınca bir tekte denmiştir. Bir diğer rivayette iftitah tekbiri alınca ve Kura'dan çıkınca denmiştir. 2552 tadil Erkan Ebû Mes'ud el-Beyduri Rabbi yallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki sizden biri Rükü ve secdelerde belini tam olarak doğrultmadıkça namazı yeterli olmaz. 2553, Tadili Erkan, Numan İbn-i Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam, içki içen, zina yapan ve hırsızlıkta bulunan kimse hakkında ne dersiniz diye sordu. Bu sual, bunlar hakkında henüz had cezası gelmezden önce sorulmuştu. Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap verdiler. Aleyhisselatü Vesselam, bu fiiller ağır suçtur. Onlar hakkında ceza vardır. Hırsızlığın en kötüsü de namazını çalmaktır buyurdu. Bunun üzerine, Ya Resulullah, kişi namazını nasıl çalar diye sordular. Şu cevabı verdi, rüküsünü ve secdelerini tamamlamaz. 2554, Tadil Erkan, Salim Menderrat anlatıyor. Ebu Mesud'a gelerek, bize Resulullah aleyhissalatu ve selamın namazından anlat dedik. Hemen önümüzde kalktı. Tekbir getirdi. Rüküya varınca ellerinin ayalarını dizlerinin üzerine koydu. Parmaklarını dizinin alt kısmına getirdi. Dirseklerini yan taraflarına uzattı. Bu halde her uzvu hareketsiz, sabri durdu. Sonra li men hamideh dedi ve her uzvu düz oluncaya kadar doğruldu. 2555 Tabi erkan TZ Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdular. Secde tadileri ayet edin. Kimse kollarını köpeklerin yayışı gibi ayırmasın. 2556. Tabi erkan yine Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki rükü ve yerine getirin hı A, -a He, A. Yemin olsun siz, secde rükü ettikçe ben arkamda olanları da görüyorum. Belki sırtımın gerisini demişti. 2.557 Tadiliy Erkan. Malik ibnu Huyayr, radıyallahu rivayete göre, arkadaşlarına, siz de aleyhissalatu aleyhi ve selamın namazını haber vereyim mi diye sormuştur. E bu kılı beler ki, böyle söyledikten sonra. Bize Şeyhimiz Ebu Yezid'in namazı gibi namaz kıldırdı. Ebu Yezid, başını birinci ve üçüncü, rekatin ikinci secdesinden kaldırınca oturur yasına doğrulur, sonra kalkardı. 2558, rükû ve secdelerin iktarı, Said İbni rahimehullah anlatıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'i dinledim, şöyle diyordu. Resulullah aleyhissalatu selamdan sonra, Namazı Resulullah'ın namazına bu derece benzeyen, şu gençten yani Ömer İbni Abdülaziz'den başka birinin ardında namaz kılmadım. Enes devamlı dedi ki, rüküsümde on tesbihat, secdelerinde de o kadar tesbihat tahmin ettik. 2559, rükü ve secdelerin miktarı, Es-Sadi babasından veya amcasından naklediyor. Resulullah aleyhissalatu ve Çelam'a namazını kılarken dikkatle baktım. Rükü ve secdelerinde üçer kere suhar Allah'ı ve bir hamdihi kadar duruyordu. 2560. Rükü ve secdelerin miktarı, Gunder'in. Bir rivayetinde denir ki, İbn-i zamanında tüfeğe matar adında biri galebe çaldı. i̇bn Abbas'ın oğlu Ebu Ubeyde İbn-i halkın önüne geçip namaz kıldırmasını emretti. Ebu Ubeyde, namaz kıldırırken başını rüküden kaldırdığı zaman ben, Allahümme Rabbine ve lekel hamdüm ilez semavat ve Milal ardı ve miler maşite min şeyin badu. Ehles senayi vermecidi. La mania mi ma atayte ve le mutiye mi ma menete. Ve leye feuzal ceddi minka ceddi duasını okuyuncaya kadar kıyamda dururdu. El hakem der ki. Bunu ben Abdurrahman İbn-i Ebi zikrettim. Dedi ki. Bera İbn-i Azib adı yallahu işittim. Resulullah ve selamın kıldığı namazın rükusu, secdesi, rükü ve secreden başını kaldırdığı zamanki ve iki secde arasındaki faslaları, birbirine yakın uzunlukta idilemişti. Şu ki, ben bunu Am-ı e söyledim. O da, ben, İbn-i Leyle'yi gördüm. Onun namazı böyle değildir dedi. 2561 Rükü ve secdelerin miktarı Heynin diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah ve Vesselam'ın rükü ve secdesi ve iki secde arasındaki fasıla ile rüküden başını kaldırdığı zamanki fasıla kıyam ve kuyut oturma hariç birbirine yakın miktardaydı. 2562 Rükü ve secdelerin miktarı Zeyd İbn-i anlatıyor. Kuzeyfer Adıyallahu Anh bir adamın namaz kılarken hile yaptığını görmüştü. Sen bu namazı ne zamandan beri kılıyorsun diye sordu. Adamcağız 40 yıldan beri dedi. Huzeyfe. Öyleyse 40 yıldan beri namaz kılmadın bütün Kıldıkların boşa gitmiş. Şayet bu şekilde namaz kılarak ölecek olursan Muhammed'in fıtratından başka bir fıtrat üzere öleceksin dedi ve ilave etti. Kişi namazı havif kılar ama buna rağmen tam kılar. Güzel kılar. 2563. Rükü ve tecdidlerinin miktarı Abdurrahman İbn-i Şid radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam karga gagalamasından. Vahş hayvanlar gibi kolları yaymaktan. Kişinin mescidde deve gibi mekan tutmasından nehyetti. 2564. Rükü ve vücudun şekli. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bize namazı şöyle öğretti. Önce tekbir getirdi. iki elini kaldırdı. Rükü'ye gittiği zaman ellerini dizlerinin arasında kavuşturdu. Ravi der ki, Sada bu haber ulaşınca, kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık. Sonra şununla emredildik dedi ve bununla diz kapaklarını kavrayıp avuçlamayı kastetti. 2565 Rükü ve sücudun şekli H.Z. Ömer Allahu anh demiştir ki, Diz kapağını tutmak sizin için sünnet kılınmıştır. Öyleyse rüküde diz kapaklarını kavrayın. 2566. Rükü ve sücudun şekli. bu İshak anlatıyor. Bera ibnu Aziz Bediallahu bize secdeyi şöyle vasfeyledi. Ellerini yere koydu. Dizleri üzerine dayandı. Kalçasını havaya kaldırdı ve Resulullah ve Vesselam böyle secde yaparlardı buyurdu. Bir diğer rivayette Resulullah aleyhissalatu ve selam namaz kılınca kollarını kana gibiyanlarını açardı denmiştir. 2567. Rükü ve vücudun şekli. Berra Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Secre ettiğin zaman ellerini yere koy. Dirseklerini havaya kaldır. 2568. Rükü ve vücudun şekli. Kirmizinin bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Beraya. Resulullah Aleyhissalatu vesselam secde elince yüzünü nereye koyardı diye sordum. Ellerinin arasına diye cevap verdi. 2569. Rükû ve Secûdun şekli. Abdullah İbn Malik İbn Buhayre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam namazda secdeye gidince ellerinin arasını koltuk altı beyazlıkları görününceye kadar açardı. 2570. Rükû ve Secûdun şekli. Ebu i radıyallahu Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Biriniz secde elince kollarını köpeğin yayması gibi yere yaymasın. 2571. Rükû ve sücudun şekli. Amir İbn Sa'd babasından Sa'dan radıyallahu an naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam secdele de ellerin yere konulmasını, ayakların da dikilmesini emretti. 2572. Rükü ve vücudun şekli. Ebu Humeyd Es Said'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam rükü yapınca itilali muhafaza eder. Başını yukarı dikmez. aşağı da eğmezdi. Ellerini diz kapaklarının üzerine koyardı. Secre için yere eğilince adalelerini koltuk kısmından yana açardı. Ayaklarının parmaklarını da aralardı. 2573 Rükü ve vücudun şekli. Yine Ebuhumeyd'e de an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam secde ettiği zaman burnunu ve alnını yere koyardı. Ellerini yanlarından aralardı. Avuçlarını omuzları hizasına koyardı. 2574. Luk ve Sücudun şekli. Vayl. İbn Husr'da da Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam secde edince yere Dız kapaklarını ellerinden önce koyardı. Kalkınca da ellerini diz kapaklarından önce kaldırırdı. 2575 Rükü ve Sücudun Şekli Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam secdeye gidince alnını ellerinin arasına koydu. Kalkınca da dız kapaklarının üzerine kalktı ve dizlerine dayandı. 2576 Rükü ve Sücudun Şekli Ebu Leydâ radıyallahu Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve buyurdular ki: Biriniz secde edince devenin tükrüsü şeklinde yere çökmesin. Yani ellerini dizlerinden önce yere koymasın." 2577. Rükü ve Secdûnun şekli. Hz. Ali radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve bana şunu söyledi: "Ey Ali, ben Kendim için sevdiğimi senin için de seviyorum. Kendim için hoşlanmadığımı senin için de hoşlanmıyorum. Öyleyse iki secde arasında ikrada bulunma. 2578 Rükü ve vücudun şekli İbn-i Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam namazda kişinin elleriyle yere dayanarak oturmasını yasakladı. 2579 Rükü ve vücudun şekli Ebu Hüseyre Allahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü ve selam namazla ayaklarının sırtı üzerinde kalkardı. 2580 Rükü ve vücudun şekli Malik İbni Hüseyre Allahu anh'in anlattığına göre Resulullah aleyhissalatü ve selamı namaz kılarken görmüştür. Efendimiz Tek ve çattı iken Tam bir oturuş vaziyeti almadan kalkmamıştır. 2581 Rükü ve vücudun şekli. Nafi Rahimullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma secre ettiği zaman ellerini, yüzünü koyduğu şeyin üzerine koy, yardı. Ben onu çok soğuk bir günde gördüm. Ellerini giymekte olduğu bürüzünün altında çıkarmış çakılların üzerine koymuştur. 2582 Rükü ve vücudun şekli. Mecl-i i̇bn Zahir. Asya bu şecereden Uhban İbn-i naklettiğine göre, Uhban diz kapaklarından rahatsızdı. Secre ettiği zaman diz kapağının altına minder koyardı. 2583. ve Sücudun şekli. Nafi Rahimehullah anlatıyor. i̇bn Ömer radıyallahu anhüma şöyle derdi. Hasta kimse secre etmeye muktedir olamazsa başıyla ima eder. Alnına herhangi bir şey kaldırmaz. 2584. Secre azaları. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selam bize yedi azar üzerine secde etmemizi, saçımızı ve elbisenizi toplamamamızı emretti. Bu azalar şunlardır: alın, eller, diş kapakları, ayaklar. 2585. Secre azaları. Bir diğer rivayette şöyle demiştir: Resulullah Sülhullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emir bulundum. Alın. Ve eliyle burnunu işaret etti, eller, di kapakları, ayakların etrafları, ne elbiseleri de saçı secde sırasında toplamayız. 2586 Secde Azaları i̇bn Ömer radıyallahu anhüma Resulullah aleyhissalatu ve çarema nisbet ederek buyurdu ki, Eller ve secde eder, tıpkı alnın secde etmesi gibi. Öyleyse, biriniz alnını secdeye koyunca ellerini de koysun. Alnı secdeden kaldırdın onları da kaldırsın. 2587, Kunut, H.Z.N.S. Allahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam. bir ihtiyaç sebebiyle, kendilerine kurra denilen yetmiş kişiyi yola çıkardı. Süleym ve R.Zeklan adında iki kabile bir ima ile ma'yine kuyusu denilen bir suyun yanında bunların ününü kesti. Heyet bunlara, biz size gelmedik. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve selamın bir ihtiyacı için diyoruz dediler. Ancak öbürleri bunları dinlemeyip öldürdüler. Resulullah Aleyhissalatu ve selam duruma muttali olduktan sonra sabah namazlarından sonra bir ay boyu onlara beddua etti. Bu hadise namazda kunut okumanın başlangıcı oldu. Biz konut yapmıyorduk. Abdullah Aziz İbn der ki bir zat neredeyse Allahu anhe konuttan sorarak bu Rüküden sonra mı yoksa kıraatın tamamlanmasından sonra mı dedi. Enes, hayır. Kıraatin bitiminde diye cevap verdi. Bir başka rivayette Enes şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir ay boyu rüküdan sonra kunut yaparak bazı Arap kabilelerine beddua etti. 2588 Kunut, bir başka rivayette. Resulullah aleyhissalatu ve selam sabah namazından sonra bir ay boyu kunut yaptı denmiştir. 2589. Kunut, Müslimin bir rivayetinde Resulullah aleyhissalatu ve selam bir ay boyu sabah namazında rüküdan sonra kunut yaparak Useye kabilesine ve dua denir. Buhari'nin bir rivayetinde kunut akşam ve sabah namazındaydı denir. Ebu Dawud Nesai'nin bir rivayetinde. Bir ay kunüt yaptı sonra terk etti dediniz. 2590. Kunut, İbni Abbas Rabi'allahu anhüma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam tam bir ay boyu. Hiç aralık vermeden her namazın peşinde. Öyle. İkindi. Akşam. Yatsı ve sabah namazlarında kunüt yaptı. Şöyle ki. Son rekatta Semihallahu li i hamide deyince Süleym aşiresinden zil. Zikvan. Huseyi kabilelerine beddua dua ediyor. Namazda kendine uyanlar da amin diyorlardı. 2591. Kunut. Hufaf İbn İma El-Gıfari verdiği Allah'u an şey anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam rükûya gitti. Sonra başını kaldırdı ve Gıfar kabilesini Allah mağfiret etsin. Elfram kabilesini Allah selamet versin. Useyi Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Allah'ım beni lanet et. Ribey Bey da lanet et. Beyt Secde gitti. 2592 Kunut İbn Ömer Radiyallahu Anh'ın anlattığına göre Resulullah Aleyhissalatu ve selamın sabah namazının son rekatinin rükusundan başını kaldırınca "Semiallahu limen hamide ve ben leke'l ham dedikten sonra şöyle söylediğini işitmiştir. "Allah'ım, falancaya falancaya lanet et." Allah Teala Hazretleri bunun üzerine şu mihaldeki ayeti indirdi. Kullarımın işinden hiçbir şey sana ait değildir. Allah ya onların teybesini kabul eder. Yahut onları. Kendileri zalim kimseler oldukları için. Azablandırır. Al-i İmran 128-2593 Kunut Hasan Basri Rahimehullah anlatıyor. Ömer İbn-i radıyallahu anh An Halkı Übeyb-i Muka üzerinde topladı. O, bunlara Ramazan'da 20 gece namaz kıldırdı. Bu esnada vitirlerde sadece son yarıda konut yaptı. Daha önce hiç konut yapmadı. Son on kalınca cemaate gelmedi. Teravihi evinde kıldı. Halk, übey cemaatten kaçtı dedi. 2594, Kunut, Hasan İbni. Ali İbni Ebi Halib adı Allah'u anhumu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam bana bitirdi, okuduğum bir dua öğretti. Şöyle ki: Allahım, beni hidayet verdiklerinden kıl, afiyet verdiklerinden eyle, benim işlerin üzerine aldıkların arasına koy, ömür, mal, ilim ve se verdiklerini verdiklerimi hakkında mübarek kıl, lükmüne hükmettiğin şeylerden beni koru. Sen dilediğin hükmü edersin. Kimse seni mahkum edemez. Sen kimin işini üzerine aldıysan o delil olmaz. Rabbimiz. Sen minezelsin. Muallisın. 2595. Kunut H ve Ali Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve sellem bu itirimin sonunda şunu okurdu. Allahım. Senin kadavından rızana sığınırım. Cezandan altına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana layık olduğum seneyi saymaya gücüm yetmez. Sen, kendini sana ettiğin gibisin. 2596, kunut H.Z.C.B. radıyallahu anh demiştir ki, En et al namaz, kunutu uzun olandır. 2597, teşehüd i̇bn Mesud radıyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam bana, avucun avuçlarının içinde olduğu halde, Kur'an'dan süre öğretir gibi teşehüdü öğretti. Tahiyyat, taybat ve salavat Allah içindir. Ey Nebi! Selam! Allah'ın rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun. Selam bizim üzerimize ve Allah'ın salih kulları üzerine de olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed a i i a h bir rivayette Allah'ın Salih kulları ibalesinden sonra şöyle denmiştir: Siz bu teşehhüdü yaptınız mı? Sema ve arzdaki bütün Salih kullara selam vermiş olursunuz. 2598. Teşehhüd. Bir diğer rivayette teşehhüdten sonra dilediği semayı yapmakta muhayyerdir denmiştir. 2599. Teşehhüd. E bu davudun bir rivayetinde şöyle gelmiştir: Şehadet ederim ki. Muhammed onun kulu ve elçisidir dersiniz. Sonra her biriniz hoşuna giden duayı seçip onunla dua etsin. 2600 E bu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle gelmiştir. Bize onları öğretirdi veya şu duaları bize teşehhüdü öğrettiği gibi öğretti. Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızdaki geçimsizliği düzelt. Bizi selamet yollarına sevk et. Zulümattan yıra kavuştur. Bizi Çirkinliklerin açık ve gizli olanlarından uzak tut. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, zevcelerimizi ve çocuklarımızı hakkımızla mübarekle hayırlı kıl. Teybelerimizi kabul et. Sen rahimsin. Teybeleri kabul edersin. Bizleri verdiğin nimetlere şakir. Onlarla sena edici. Onları kabul edici kıl. Onları ahirette de nasip ederek hakkımızla tamamla.